Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Fatma Aydın efendim, selamun aleyküm. Hocam eşler arasında uyumsuz haller, saygı, sevgi, vefa kalmasa da sadece Allah rızası için yuvayı yıkmamak düşüncesi doğru mu? Tabii ki sabır oluyor desek yalan olur. Tahammül etmeye çalışıyoruz. Bu evlilikler Allah rızası için devam mı? devam mı yoksa ayrılık mı? Allah razı olsun, sizleri Allah için seviyoruz, dinliyoruz demişler. Allah, Allah razı olsun. Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Helal olup da Allah'ın en sevmediği şey boşarmaktır buyurdu. Ama bununla beraber helaldir. Eğer artık e, tahammül edilemiyorsa zaten yapılacak bir şey yoktur. Allah eşleri gönülleri birbirlerinin yanında sükun bulsunlar diye, huzur bulsunlar diye e, yaratmış. Evliliği e, öyle tarif etmiş. Eğer gönüller birbirinin yanında sükun bulmuyorsa, huzur bulmuyorsa bu durumda o evlilik zaten bitmiş demektir. Ama o huzurun, o sükunun sağlanabilmesi için mutlaka Birinin çaba gayret sarf etmesi gerekir. Eğer biri çaba gayret sarf ederse, öteki de mutlaka düzelir. Bunun için sadece tahammül etmek yetmez. Onun düzelmesi için, o sevginin, saygının oluşabilmesi için çaba gayret gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken şey, karşımızdakine, sevgi ve saygı göstermektir. Bazen olur ki bu sevgiyi, bu saygıyı ters tepebilir. Yani karşımızdakini azdırabilir. Eğer böyle oluyorsa, karşımızdaki iyilikten, güzellikten, sevgiden, saygıdan anlamıyorsa artık yapılacak bir şey kalmamış demektir. Allah bizi dünyaya ebedi hayatımızı kazanalım diye göndermiştir. Birbirimize sıkıntı verelim diye değil. Hiç kimse kimseye sıkıntı verme hakkına sahip değildir. Hiç kimse bir başkasına da mecbur değildir. Yani ya Rabbi bunu senin için böyle sürdürüyorum, bu sıkıntıyı, bu tahammülü gösteriyorum demek zorunda da değildir. Eşlerin karşılıklı olarak bunu bilmesi gerekir. Eğer karşısındakine sıkıntı veriyorsa, o da buna tahammül etmeye çalışıyorsa bilmesi gerekir ki, bunun bir sonu vardır. Allah dur der. En hayırlınız ehline en hayırlı olandır buyurdu. En şerli olan da ehline en şerli olandır. Ehline sıkıntı verendir. Bunun hesabını Allah sorar. Allah gerekeni yapar. Karşımızdaki tahammül edebilir. Sabredebilir. Ama mutlaka Allah bunun karşılığını verir. Bizim tavsiyemiz e, sabretmeye devam etmektir. E, tahammül etmeye devam etmektir. Buna beraber sabretmeye devam etmektir. Eğer tahammül etmeye, sabretmeye devam edersek, söylemiştim Allah sabredenlerle beraberdir, sabredenleri sever. Ve mutlaka ötekini de uyarır, ikaz eder, gerekeni yapar. Onu pişman ettirir. Ee, i̇nşallah e, sabretmeye devam edersek e, bunu göreceğiz. Sabrımız Allah için olunca yuvamız yıkılmasın diye o tahammülü gösterince Allah gerekeni yapar. O sıkıntıyı veren hangi taraf olursa olsun mutlaka e, Allah onu pişman ettirir. Bunu da böyle bilelim. İş sadece ahirete kalmaz. Dünyada da bu böyle olur. Neler olabileceğini söylemeyeyim. Herkes mutlaka tahmin eder onu. Allah onun eline mahkum eder onu. Boyun büyüküp Özür dilemek zorunda kalır. Tekrar tekrar. Yünde tekrar tekrar özür dilemek zorunda kalır. Af dilemek zorunda kalır. Yaptıklarından dolayı. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Bunu da böyle anlamak gerekiyor. Birbirimize dua edelim, birbirimize yardımcı olmaya çalışalım. Sevgimizi, saygımızı karşımızdakine göstermeye çalışalım. Eğer birazcık böyle vicdan kalmışsa, birazcık böyle iman kalmışsa mutlaka o kendine gelir. O tavrımız onu kendine getirir inşallah. Ama bu biraz uzun sürebilir. Ne kadar uzun sürerse sürsün, onu gösterirsek inşallah yuvamız da dağılmamış olur. ...o civada evet. huzur da olmuş olur. Evet. Efendim aslında evlilikle ilgili bir soru da var. Ben ona devam etmek evet. istiyorum. Efendim Ayşe Duman... Selamün Aleyküm saygıdeğer hocam demiş. Evet. Eşimle 3 yıldır arkadaş gibi yaşıyoruz. Bu şekilde yaşamamız Allah katında günah mı? Ben derdim günahtır diye. Eşim benim hakkım helal olsun diyor. Kafana takma böyle yaşar gideriz dedi. Ama benim için, benim içim rahat değil. Bir çocuğumuz var. Bu yüzden ayrılamıyoruz. Ne olur cevap verin demiş efendim. Evet. Sorun her ne olursa olsun. Eğer karşımızdaki, karşımızdaki bizi böyle kabul ettiyse, benim hakkım helal olsun dediyse, bu durumda herhangi bir sorun olmaz. Herhangi bir sorumluluk da yoktur. Onun için ayrıca böyle ayrılalım demek doğru değildir. Bu eşimize zulüm olur, haksızlık olur. O eğer böyle kabul ediyorsa bizim de artık o sorunu da gönlümüzden silmemiz gerekir. Onun istediği gibi olsun, olmalıdır. Yuvayı dağıtmamak daha doğrudur. Çünkü karşımızdaki olduğu gibi onu kabul ediyor. Bir de eğer bunu düşünme kafana takma diyorsa endişe etme diyorsa ben böyle kabul ediyorum diyorsa sorun olmaz o da sevilmeye layıktır evet, efendim. efendim Adem Demir selamun aleyküm sorum şudur manevi olarak kulluk budur diyoruz o kulluk imanımızı ve muhabbetimizi artırıyor daha sonra bakıyoruz ki yanlış yapmışız bu hep böyle devam ediyor. Bu yol gereği mi böyledir yoksa yanlış tarafa baktığımız için midir? Evet. Biraz yol gereğidir, biraz da yanlış tarafa baktığımız için. Belki eksik anladığımız içindir. Ama merdivenleri çıkarken basamak basamak çıkıyoruz. Bir üst basamağa çıktığımızda bir aşağıdaki basamak aşağıda kalmış olur. O sanki yanlış gibi görünse de o basamağa çıkmadan ötekine çıkamazdık zaten. Eğer doğru yapmaya, güzel yapmaya çalışıyorsak, niyetimiz düzgünse yani ihlaslıysak e, sorun yoktur. Öyle olması gerekir demektir. Ama öğrenmeye çalışmadan, anlamaya çalışmadan e, böyle rastgele yanlışlar yapmışsak, bu durumda o da eksiklikte bizden yana olmuş olur ki, sonra o da bize destek olur, o da bize fayda verir. E, yol gereği olarak anlamak daha doğrudur samimi olanlar için. Eğer öğrenmeyi anlamaya çalışmamışsa eksiklik kendimizde olmuş olur ama yol gereği her ne olursa olsun o bize mutlaka fayda vermiştir. Allah için yaptığımız her şey bilmeden de yanlış yapmış olsak bile Allah onu hayra çevirir niyetimizden dolayı çünkü öyle buyurdu. Allah, amellerinizden önce niyetlerinizi kabul eder. Her Ne yaparsak yapalım, önce niyetimiz Allah'a ulaşıyor, niyetimiz geçerlidir, sonra amelimiz onu destekler, niyetimiz düzgünse yol gereğidir iyidir. Evet, yanlış yapabiliriz, yol gereği yanlış yapmış oluruz. Ama o yanlış bize fayda verir, yaptıklarımız aynı şekilde bize kazandırmıştır. Onun için endişeye gerek yok. Yola devam diyoruz. Efendim Yusuf Övenç. Selamun Aleyküm efendim. Allah'ın sevmediği haller taşıyan birine bakışımız nasıl olmalı? Nasıl sevip dua etmeliyiz? Evet. Allah'ın sevmediği haller eğer birinde olursa nasıl bakmamız gerekir? Ona bakarken elbette ki Allah'ın sevmediği hali biz de sevmiyoruz. Bu onu sevmiyoruz manasına gelmez. Onu seviyoruz. Onun o sevilmeyen halini sevmiyoruz. Bunun için de o halden kurtulsun diye kardeşimize yardım etmeye çalışmamız lazım. Destek olmaya çalışmamız lazım. Eğer bunu böyle yaparsak onu hem sevmiş hem de ona yardım etmiş oluruz. Onu seviyoruz ama onun o kötü halini, yanlış halini sevmemiş oluyoruz. O hal ile onu vasıflandırmıyoruz. Olur. Hatası vardır, kusuri vardır. Herkesin hatası, kusuri, yanlışı olabilir. Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhissalatü Vesselam. Birinin bir yanlışını gördüğünüzde kendi yanlışlarınıza bakın. Eğer kendi yanlışlarınıza bakarsanız onun yanlışını göremezsiniz. Biz de kendi yanlışımıza bakacağız. Bu böyle bir yanlış yaptı ama benim de böyle bir yanlışım var. Hiç kimse bilmeyebilir ama benim de böyle bir yanlışım var. Bu açığa çıkarsa bu yanlış, bu yanlıştan daha beterdir demek lazım. Benim yanlışım benimle Allah arasına giriyor. Bunun da yanlışı onunla Allah arasına perde oluyor, giriyor. Benim kardeşime yardım etmem lazım dememiz lazım. Bunu yaptığımızda hem ona yardım etmiş oluyoruz, hem de kendi yanlışımızdan kurtulmak için kendimize yardım etmiş oluyoruz ki Allah'ın yardımı bize gelir. Biz Allah'ın kullarına yardım edince Allah'ın yardımını alıyoruz çünkü. Yoksa bu yanlış yapıyor, bunu böyle sevmeyelim demek doğru değildir. Seveceğiz ama yanlışını sevmeyeceğiz. Bununla beraber yanlışından kurtulması için ona yardımcı olacağız. En azından hiçbir şey yapamasak bile ona dua edeceğiz. Yanlışını yüzüne vurmadan, eleştirip çekiştirmeden ona dua edeceğiz. Ya Rabbi hem onu yanlışından kurtar hem de bizi yanlışlarımızdan kurtar bize yardım et diye dua edeceğiz inşallah. Efendim aynı izleyicimiz. Sizleri çok seviyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Hayırlı yayınlar demiş. Efendim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Mazlum Yavuz sormuş. Bazen gönlümüzü Rabbimizle muhatap etmeye, onunla olmaya çalışıyor. Bazen zorlanıyoruz. Bunun için ne yapmalıyız? Evet. Gönlümüzü Rabbimizle edebilmek için, yapabilmek için ben Allah'ın kuluyum. Rabbimin benim üzerimde bir hesabı var. Benim Allah'ın üzerimdeki muradını gerçekleştirmem lazım. Bunu nefsimize, gönlümüze kabul edip ettirip gönlümüze, nefsimize yedirmemiz lazım. Öyle ki artık onu hiç unutmayacağız. Hiç unutmamak üzere. Böyle olduğunda evet ne buyururdu Allah ayet kelimede? Nerede olursanız olun ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayın. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmuyoruz. Gönlümüzü beraber ediyoruz. Allah'ı tanıdıkça severiz. Sevdikçe O'nun huzurunda olur. O'nunla beraber oluruz. Gönlümüz O'nunla beraber olur. İstesek de ayrılamıyoruz. Ayrılamayız. İnsan sevdiğini unutmaz, unutamaz. Neyle meşgul olursa olsun mutlaka O'nun rızasını gözetir. O'nun sevgisini, kendisini sevmesini gözettir. Niye? Seviyor çünkü. Bu durumda yapmamız gereken şey nedir? İmanımızı artırmak, sevgimizi artırmak, marifetimizi artırmak. Bu arttıkça onunla beraber oluruz. İstesek de unutamayız. istesek de ayrılamayız. Evet. Efendim Fatma Aydın e, dualarınızı Allah için istiyorum demişler. Allah razı olsun. Zaten hep dua müşterektir. Hep beraber dua ediyoruz. Birbirimize dua ediyoruz. Sadece zahiri olarak dilimizde değil, gönlümüzde de dua ediyoruz. Bir de fiili olarak elimizde geleni muttaka kardeşlerimiz için yapmaya çalışacağız. Çalışıyoruz inşallah. Efendim, e, Bayram Kamber Afyon tarafında ölenin arkasından kılmadığı namazların parası toplanıp ödeniyor. Bu doğru mu? Bu kesinlikle yanlıştır, bu bid'attır. Ne namaz, ne oruç, ne de başka bir Allah'ın emri e, parayla ödenmez. Toplanan parayla hiç ödenmez. Allah kuldan kulluk istiyor. Hazreti insan olmasını istiyor. Bu işler öyle parayla olacak şeyler değildir. E, bu işleri böyle parayla yapmaya çalışanlar, parayla işi örtmeye çalışanlar, Para onlar için her şey demektir. Allah'ın paraya ihtiyacı mı vardır? Böyle bir şeyi düşünmek e, yanlış bir şeydir. Bu e, bidat olur. Allah namazı kılını emretmiş, kul namaz kılmalıdır. Bu parayla e, hal olacak bir şey değildir. Onun için e, batıldır, bidattır. Böyle şeyleri yapmamak, yaptırmamak lazım. Yapmayınca yaptırmayınca bu sefer sorun çıkıyor. İşte Faranca'nın babası vefat etti. Onun kıyırını vermediler. Onun namaz borcunu ödemediler. Deyip dedi kodi yaparlar. Bu da çetanın yaptığı bir şeydir. O zaman zenginler namaz kılmasa nasıl olsa parayla ödeniyor. Hiç hasta ölmeden önce ödesinler. Hiç namaz kılmalarına gerek yok. Bak bir kapı açtı, bir fetva verilmiş oldu. Eğer Namaz kılınmayınca, oruç tutulmayınca onun parası böyle ödenebiliyorsa bu durumda e, kılmasa da olur. Nasıl olsa parayla ödeniyor. Fetva verilmiş oldu. Bu fetvaya alet olanlar da büyük günah işlemiş olurlar. Bid'at işlemiş olurlar. Allah bunun hesabını da onlara sorar. Ama istediği kadar hayır yapabilir. Ama borcunu ödedik denmez. Denmemelidir. Böyle yapmak zorunda kaldıklarında sadece onun için hayır olsun diye yapılmalıdır. Evet. Efendim Hızıraka'ya sormuş. Sağlıkla ilgili bir işte bir buçuk ayda bir nöbetçiyken cuma namazına gitmemize müsaade etmiyorlar. Nasıl yapmak gerekiyor demiş efendim. Evet. Herhangi bir şekilde bir mazeret üretip gidilebiliyorsa öyle yapmalıdır. Bunu yapamıyorsa bu müsaadeyi vermeyenlerin, yapmayanların sorumluluğunda kalmış olur. Öğle namazın olduğu gibi kılması gerekir. Bununla beraber mesela aslında tatilin cuma günü olması gerekir. Cuma günü olsa bile mutlaka orada birilerinin nöbetçi olması gerekir. Her kurumda bu böyledir. O nöbetçi olanlar bundan sorumludur mudur? Bundan sorumlu değildir. de onu beklemesi gerekir. Acil durumlar için sorumlu olmaz. Onun için öyle namazını kılar. Evet. Efendim selamünaleyküm. Size tabi aleyküm olmak sen. için ne yapmalıyız? Allah bizi sevdiğini nasıl anlar? Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız demiş efendim. Evet. Bizlecimiz. O tabi olmak için arkadaşlar e, arasınlar. O adresleri buna sonra verin isterseniz, bu sorudan sonra. Evet, evet. Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Sahabeye buyurmuştu. Size sizin Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Sahabe, evet ya Resulallah, haber ver deyince ne buyurdu? Kendi gönlünüze bakın. Sizin gönlünüzde Allah neredeyse, siz de Allah katında oradasınız, öylesiniz. Biz de Allah'ın Allah'ın bizi sevip sevmediğini, bizden razı olup olmadığını anlamak için kendi gönlümüze bakıyoruz. Biz ne kadar Allah'tan razıysak, O'nun emrinden, O'nun hükmünden, O'nun bize olan muamelesinden razıysak, o da bizden o kadar razıdır. Biz Allah'ı ne kadar seviyorsak, sevgimizi ispatlamaya çalışıyorsak, sevgimizin gereğini yapıyorsak, Allah da bizi o kadar seviyor. Kendi gönlümüze baktığımızda bunu anlarız. Bunun için arkadaşlara bir örnek vermiştim. Şöyle kimsenin olmadığı tek başımıza bir odada bütün gönlümüzle Rabbimize dönüp, <gülüyor> Ya Rabbi seni seviyorum diyelim. Eğer cevap gelirse bu doğruydu. Cevap gelmediyse söyleyemedik demektir. Bir daha söylememiz gerekir. Nasıl bir cevabın gelmesi gerekir? Kurum ben de seni seviyorum cevabını almamız gerekir. Ama bunu alırken ses olarak değil, hitap olarak değil. Bunun gönlümüze vahy olması gerekir. Gönlümüzde vahy olursa ne olur? Kulum ben de seni seviyorum. Allah'ın bize ne cevap vereceğini biliyoruz aslında. Nereden biliyoruz? Kendi üzerimizden. Baktığımızda, gönlümüzde döndüğümüzde bu cevabı alırız. Alınca bambaşka bir hal alırız o anda. Bu hitabı bütün şiddetiyle tadarız. İşitme değil, tatma şeydir. Evet, Allah. ''Ben seni seviyorum ya Rabbi'' sözümüze evet, cevap verdi, bunu tadarız. Eğer böyle bir tadış olmadıysa, her zerremiz onu tatmadıysa o anda bir sorun var demektir, söyleyemedik demektir. Allah çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? ''Feskuruni eskurkum'' ''Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim'' Sen Allah'ı nasıl zikredersen o da seni öyle zikredecek. Sen Allah'a ben seni seviyorum dediğinde, o da kurum ben de seni seviyorum, deyip onu zikretmesi gerekir çünkü. Ya Rabbi beni affet, beni mahfret et dediğinde, kurum seni mahfret ettim, seni affettim. Cevabını almamız gerekir. Bunu tatmamız gerekir. Mesela Resul Efendimiz bunu nasıl anlattı? Buyurdu ki, sizden biri tövbe ettiğinde, istiğfar ettiğinde, Allah'ın sizi affedip affetmediğini nasıl anlamanız gerekir? Ya da dua ettiğinizde, duanızın kabul olup olmadığını nasıl anlamanız gerekir? Böyle vücudunuz, tüyleriniz diken diken olduğunda o duayı yaparken bilin ki Allah size cevap vermiştir. Bunu üzerinde gönlünde tattın çünkü. Kurum seni affettim cevabıdır bu. Duanı kabul ettim cevabıdır. Gönlünüz de mutmain olur. Başka bir hal alır mutmain olur çünkü. Eğer bunu söylediğimizde o cevabı alamadıksa, o muhabbeti alamadıksa Rabbim ben de seni seviyorum dememiştir. Dediysek bir sorun var. O zaman biz onu zikretmedik. Yani biz ona seni seviyorum sözünde samimi ve ciddi olmadık demektir. Ciddi olmuyor biziz yalnız. Samimiyette söyleyememişiz. Gereğini yapmadığımızdan dolayı ne yapmamız lazım? Bir daha söylememiz lazım. Bir daha söylememiz lazım. Eğer bu cevabı alamıyorsak, secdeye kapanıp, yoksa ben Rabbimi sevemiyorum muyum? sevmedim mi, sevgimi ispatlayamadım mı deyip feryat etmemiz gerekir. Göreceğiz cevabı. Mutlaka alacağız ve mutlaka bu cevabı almamız gerekir. Bu imandır çünkü. Allah'a ben seni seviyorum diyemiyorsak imanımız yok demektir. Onun için bu cevabı almamız lazım. Ben doğru söylüyorum dememiz lazım. Ben Rabbimi seviyorum. Derken doğru söylediğimize önce bizim inanmamız lazım. Yoksa söyledik biz bile inanmadık. Cevap alamayız. Evet. Efendim biz ayrılan süreyi açmışız. Devam edelim. Bir, bir soru vardır. Kısaca tamam, bir edelim. edelim. Tamam efendim. Efendim Selamun Aleyküm hocam. Şanlıurfa'dan Abdulaziz Kara hoş demiş efendim. Sorun Süleyman Peygamber'in bahsettiği benden sonra gelecek peygamber ve onun soyundan gelecek Abdul Kadir şeytanın boynunu burada Kudüs'te vuracak dediği Abdul Kadir kimdir demiş efendim? Evet. Bu nakil doğru bir nakil değildir. Ne Süleyman Peygamber öyle bir şey söylemiştir, ne de böyle bir şey vardır. Şeytanın boynunu vuramaz, iblisin boynunu kimse vuramaz. Allah ona insanların tekrar dirileceği güne kadar mühlet vermiştir çünkü. Onun için bunu kimse bozamaz. Bu inanış yanlış bir inanıştır. Yanlış bir nakil olmuştur. Onun için böyle bir şey yoktur. Böyle bir şeyi kabul etmek doğru değildir. Selamun Aleyküm Hocam. Allah Celle Celaluhu sizden razı olsun. Amin istedim inşallah. Hocam kardeşimin düğünü, düğünü olacak. Biz erkek tarafı olarak mevlüt olsun istiyoruz. Kızın babası çalgılı düğün istiyor. Ne öneriyorsunuz demişler efendim saygılarımla. Evet her ikisi de olabilir. Mevlüt de olabilir. Olduğu gibi düğün de olabilir. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın döneminde çalgılı düğünler olmuştur. Bununla beraber Resulullah Efendimiz o düğünlere herhangi bir bu doğrudur, bu yanlıştır dememiştir. Hatta bir seferinde Medine'de bir düğün vardı. Düğün olduğunu söyleyince sormuş. Nerede sizin çalgınız falan? Siz çalgıyı seviyorsunuz buyurmuştu. Çalgılı olmasında herhangi bir sorun olmaz. Eğer bir sorun olacaksa şöyle bir sorun olabilir. Kadınlarla erkeklerin iç işte olmaları, oynamaları yanlıştı. Eğer arada bir perde varsa, çekiliyorsa, ayrıysa hiçbir sorun olmaz. Onun için e, eğlenebilirler de, oynayabilirler de burada herhangi bir sorun sorun olmaz. E, kadınla erkeklerin iç işte olmaları e, Allah'ın emrine terstir. Gerisi, gerisinde herhangi bir sorun olmaz. Her ikisi de olabilir. Ee, günümüz rahat olsun bu arada. Evet. Eee sevinme günüdür. Her türlü sevinilebilir, oynayabilirler de bu sorun olmaz. Evet. Efendim. Şöyle bir soru var efendim. Selamünaleyküm hocam. Ben Mersin'den Kemal Bala. Hocam benim uyuşturucu sorunum var. Bazen bırakıp bazen kullanıyorum. Tövbe ediyorum uzak durmak için ama çevremden dolayı yine başlıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olabilir misiniz? Sizi severek izliyorum ve takip ediyorum. Allah'ın selameti ve bereketi üzerinize olsun demiş Erhani. Allah razı olsun. Hatamız, günahımız, yanlışımız ne olursa olsun. Eğer ona tövbe ediyorsak, eğer bu yanlıştır diyorsak, her bir de böyle çaba gayret sarf edip, arada bir bırakıyorsak, Mutlaka Allah bize yardım eder. Ama önce bizim kendimize yardım etmemiz lazım. Kendimizi ciddiye almamız lazım. Kardeşimizin yapması gereken şey nedir? Burunduğu çevreden, burunduğu ortamdan uzaklaşmasıdır. O uyuşturucuyu beraber aldığı arkadaşlarından uzaklaşmasıdır kendini ciddiye alıp, Rabbini, ahiretini ciddiye alıp bunu mutlaka yapmalıdır. Eğer uzaklaşamıyor, ayrılamıyorsa, mümkünse böyle başka bir yerde, başka bir yere taşınsın. Ama o çevreden mutlaka uzaklaşmaları gerekir. uzaklaşması gerekir. Sonra kurtulur. Böyle hale sahip birinin, bir de kendini kurtarması da doğru değildir. Yetmez yani, yeterli değildir. O kardeşlerine de, o arkadaşlarına da sonra yardım etmelidir. Yardım edebilmelidir. İnşallah böyle bir çabasını, gayretini sarf eder. Allah hem ona yardım eder, o da kendi kardeşlerine, arkadaşlarına da yardım eder, yardımcı olur inşallah. Çevresini değiştirsin, onlardan uzak dursun, uzaklaşsın. Allah diyen, Allah'ı seven, Allah ile beraber olan, Allah'ın rızasını, dostluğunu dert edilen, okullarla beraber olmaya çalışsın. İnşallah ondan kurtulur. Bir de o diğer arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışır. Evet. Efendim, selamun hocam. Geçen gün cehennemden bahsettiniz. Tam olarak anlamadık. Bize mahşer gününden bahsederseniz Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Bu sorunun cevabı çok fazla uzun olması gerekir. İnşallah bunu bir dahaki sohbette sorsanız inşallah efendim. Çünkü biraz uzun uzun anlatılması gerekir. Allah nasip ederse bir dahaki haftaya onu öyle anlatalım İnşallah efendim. Bugün ben notumu aldım. Bugünkü bu kadar olsun. Evet efendim. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kardeşlerimize Ramazanlarının hayırlı olmasını diliyoruz hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İnşallah Ramazan'ı Allah'ın rızasını kazanmak için, dostluğunu, yakınlığını kazanmak için gereğini yerine getirmeye çalışırız. Oruçlarımızı tutmaya çalışır, ibadetlerimizi yapmaya çalışır. Kur'an'ı, Allah'ın kelamını öğrenmeye, dinlemeye, anlamaya, yaşamaya çalışırız. Ramazan'ımız inşallah, bizim için hayırlara vesile olur. Birbirimiz için de aynı şekilde hayra, ikrama, nimete vesile olur. Ne olursa olsun, oruçluyken gönül yapmak gerekir, gönül kırmamak gerekir. Özellikle e, aile içinde, ev halkının buna dikkat etmesi gerekir. Ve sorun sıkıntı olsa da, her ne olursa olsun, ben oruçluyum, onun için sinirliyim dememek lazım. Bu doğru bir şey değildir. Tam tersine Allah'ın isimleri, güzelliği oruçluyken onun üzerinde böyle açığa çıkması gerekir. Halim olması gerekir. Böyle vedud olması gerekir. Sevgisini, muhabbetini göstermesi gerekir. Ev halkına, aile halkına erkek olsun, kadın olsun. Ev içinde, aile içinde o huzur, o muhabbet olsun. Ramazan evimizin içine gelsin yani Allah razı olsun. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz Ramazan Ramazanımızın sevincini bereketini inşallah hep beraber doya doya yaşarız inşallah. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak umuduyla hoşçakalınız esen kalınız bizi yaratan Rabbimiz'e emanet olunuz efendim.